Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Mahmut Akkoç. Selamun Aleyküm hocam. İyi akşamlar. Dersiniz çok güzel. Bir sorum olacak. Sabah namazı şahitlidir diyor Cenab-ı Allah. iki rekattır. Cuma, namaz, Cuma namazı da iki rekattır. Diğer namazlar niye farklı hocam demiş. Evet. Şahitlidir demek. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Bizimle beraber, insanlarla beraber, her bir insanla beraber kiramen katibin melekleri vardır. Biri sevapları yazıyor, biri günahları yazıyor. Sabah namazında evet, güneş, güneş doğarken bunlar değişiyor. Yani amelleri yazan melekler ikisi Allah'ın huzuruna çıkmadan önce Diğer iki melek geliyor, nöbeti devralıyor. Onlar amelleri Allah'ın huzuruna çıkarıyorlar. İki şahit yerine bu sefer dört şahit olmuş olur. O sabah namazına dört tane melek şahit olmuş olur. Onun için sabah namazını diğer namazlardan şahit olarak ayıran şey o meleklerin şahitliği gelir İki rekat bütün namazlarda da böyledir. Ee, o namazın özüdür, farz olandır. E, diğerleri de yani ilave olmuş iki rekat veya akşam namazındaki o bir rekat diğer namazı, o iki rekatı eksik kalırsa tamamlaması içindir. Eksiki tamamlaması içindir. Evet, Resulullah Efendimiz e, Cebrail Aleyhisselam'dan böyle öğrenmiştir ve böyle yapmıştır. Ümmetine de böyle yapın demiştir. Onun için. Cuma namazı iki rekattır. Aslında öğle namazıdır ama iki rekat kalınıyor. Diğer kalan iki rekatı da hutbeye vermiş oluyor. Hutbe de onun için Cuma namazında farzdır. Hutbe olmazsa olmaz. Hutbe hitabet demektir. O arada Resulullah Efendimiz ayetleri okuyor, inen ayetleri okuyor özellikle. Ya da o anda gerekli olan ayetleri okuyup öğretiyor yani öz itibariyle iki rekattır. Diğerleri o iki rekatın eksiklerini tamamlamak için olmuş olur. Cuma namazını da tamamlayan hutbedir. Onun için öğle namazını Cuma namazı olarak kıldığımızda iki rekat kılarız. Veya <gülüyor> yolcu olduğumuzda, seferi olduğumuzda evet ne yapıyoruz? Yine onu kısaltıyoruz. İki rekat olarak kılıyoruz. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Evet. Efendim aynı izleyicimiz hocam oruç tutup namaz kılmazsak orucumuz kabul olur mu demiş efendim. Evet orucumuz kabul olur. Namaz ayrı bir ibadet. Oruç ayrı bir ibadettir. Bununla beraber her ikisinde de kulluk vardır. Abdiyet vardır. Ama kul olmaya, abd olmaya çalışırken Allah'ın bizim için dilediklerini, farz kıldıklarını mutlaka bizim için sevmiştir. Bizim de onun için onun bizim için sevdiklerini, beğendiklerini, emrettiğini, takdir ettiğini, farz kıldığını sevmemiz gerekir. Onu öyle yapmaya çalışmamız gerekir. İkisi birbirinden bağımsız ibadetlerdir. Yani yoksa namaz kılmıyorsun, oruç neye tutuyorsun denmez. Bu şeytana yardım etmek olur. Oruç tutan bir süre sonra namazını da kılar. Namaz kılan bir süre sonra orucunu da tutar. Yani manevi olarak güçlendikçe Allah'ın emrettiğini, kendisi için sevdiğini o da sevmeye başlar. Emrini yerine getirmeye çalışır. Ee, namaz kılmasa da orucu kabuldur. Efendim bir izleyicimiz, efendim etahiyatuyu nasıl okunmalıyız? Allah razı olsun demiş efendim. Amin el okurken son Tehiyyatta huzurdan ayrılıştır bu. Huzurdan ayrılırken Resulullah Efendimiz Miraj'da El-Tahiyyatı'yı okumuştu. el lillahi ve salavat Rabbini övüyor. Allah'ı övüyor. Bütün övgüler, bütün tahiyyeler, övgüler, bütün güzellikler Allah'a aittir. Ve Teybat Tüm temizlik güler, Sana aittir ya Rabbi diyor Allah da Esselamu aleyke eyyuhun nebi Ve rahmetullahi ve berekat Ey nebim ey peygamberim Selamın üzerine olsun Rahmetim üzerine olsun Bereketim üzerine olsun deyince Evet Resulullah Efendimiz Bir daha söylüyor Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin Selamın bizim üzerimize ve salih kullarının üzerine olsun der, demiştir. Sonra melekler de buna şahidlik edip kelime-i şahadet getirmişlerdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu da meleklerin şahadetidir. Ettehiyatı okurken bunların hepsini okuyoruz. Yani bir Resulullah Efendimiz'in söylediğini söylüyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Onu övüyoruz. Bir Resulullah Efendimiz'in söylediğini söylüyoruz. Bir meleklerin söylediğini söylüyoruz. Yani mirajda bütün makamlarda durmuş oluyoruz. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. İnşallah bir dahaki sefere daha uzun anlatırız. Evet. Aysun Akka'ya selamun aleyküm. Allah sizden, sizlerden razı olsun. Denizli'den Şehri Canbaz adında bir bayan kardeşimizin sorusudur. Nisa suresinin birinci ayetindeki minhe zavcehe zamirleri o ayetteki hangi kelimenin zamiridir demiş efendim. min nefsi vahidetin kelimesinin zamiridir. Allah eee Tüm insanları tek bir nefisten yaratmıştır, e, zevcesini ondan yaratmıştır, buyuruyor. Bir tek nefis e, ismine gidiyor. Tek nefis Hz. Adem'in nefsidir, zahiri olarak. Bir de manevi olarak tek bir nefisten yaratılmıştır. Bu da Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın nurudur, hakikat-i Muhammediyedir yani. Allah bütün ruhları O'ndan yaratmıştır. İlk yarattığı varlık O'dur. Hz. Adem'in de ruhu O Nur'dan yaratılmıştır. Yani zahiri olarak babamız Hz. Adem'dir. Manevi olarak babamız Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hz. Adem'in de Manevi olarak babasıdır. Çünkü O'nun ruhu da O Nur'dan yaratılmıştır. Buna beraber bazı e, ailelerimiz bunu kabul etmeyebilir, edemeyebilir. <gülüyor> Özellikle eee Levla, ke, levla ke, e, hadisini kabul edemiyor. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. E, hatta soran sahabeye Allah'ın ilk yarattığı şey nedir diye soran sahabelere Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur buyurdu. Sonra sonra Allah o nurdan aynı ile bütün insanların ruhlarını yarattı. Sonra bu hitabı yaptı. Bu hitabı yaparken her bir insana tek tek yaptı. Sen olmasaydım, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Alemleri yaratmazdı, Kainatı yaratmazdı dedi. Her bir insan kendini böyle bilmelidir. Çünkü aynı ruhu taşıyor. Evet, o Resulullah Efendimiz'in hakikati Muhammediye nurundan aynı ile yarattı. Yani biri onu görürse ötekinden ayır, ayırt edemez. Çünkü ondan tecelli etmiş. Arada bir mertebe farkı vardır. Önce onu yaratıyor. Sonra o nur tecelli ediyor. Tecelli eden o nurdan her bir insanın ruhunu tek tek yaratıyor. <gülüyor> Bunu söylerken biz sadece bunu bir ilimle söylemiyoruz. Görmediğimiz, Allah'ın müşahede ettirmediği herhangi bir şeyi söylemekten, Allah'a iftira atmaktan Allah'a sığılıyoruz. Bunun da böyle bilinmesi, böyle anlaşılması gerekir. Evet. Efendim Halime Muhtar, selamun aleyküm hocam. Hayırlı, nurlu akşamlar hocam. Bugün el esma Hüsna husna, Cenab-ı Hakk'ın El Kerim ismini anlattınız. Sohbetinizin bir kısmını izleyemedim. Sohbetin bir kısmında Allah kendisine yakın olan kullarının, meleklerin kullarının, meleklerin dokunmasına izin vermez. Canını teslim edeceği zaman bir perde açılır dediniz. Sonrasını izleyemedim. Sizden ricam hocam Allah'a yakın olan kulların nasıl canlı nasıl can vereceklerini anlatır mısınız? Bir sorusu da var. Onu sonra geçelim. Evet. <gülüyor> bu hadis de Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Allah kendisini sevenlerin kendisine yakın olan kullarının ruhlarını kendisi alır. Bunu e, Azrail Aleyhisselam'ın almasına müsaade etmez. Buyurdu. Hadis kitaplarında bu vardır zaten. Alimlerimiz şöyle dediler. O anda Allah kendi ismini, nurdan yazılı Allah ismini ona gösterir, ruh buna dayanamaz. Hemen kendisinden ayrılıp, bedeninden ayrılıp o nurdan yazılı Allah ismine hemen sarılır dediler. Güzel bir deyimdi. Ama işin özü, hakikati böyle değildir. Nedir? Allah perdeyi açar, cemalini ona müşahede ettirir. O Rabbine, hakikatine aşık olan, Allah'ın ruhundan nefrettiği dediği o ruh, Rabbine aşık olduğu için o perde açılır açılmaz bedenden ayrılıp ona doğru gider ve bedenden ayrılmış olur. Bedenden ayrılırken de ayrıldığını bile bilmez, onu hissetmez. O aşk esnasında, o muhabbet esnasında bedenden ayrıldığını bile hissetmez ve bundan haberi bile olmaz. Elbette ki sonra Azra'ya aleyhisselamın meleklerin refakatinde Allah'ın huzuruna çıkarılır. Ama ayrılırken melekler ona dokunmuyor. Vusat yolunda, yolculuğunda eğer perde açılmamış, böyle bir müşahideyi yapmamışsa Allah mutlaka bu müşahadeyi ona son nefeste böyle yaptırır. Yani ölmeden önce Allah'ın cemalini müşahade etmiş olur. Allah bu nimeti orada ona ikram eder. Bir de Resulullah Efendimiz buyurduya aleyhissalatü vesselam. Kul herhangi bir mertebede vefat ederken o mertebeyi tamamlamadığı halde Allah bunu bütün kulları, mümin kulları için bunu böyle yapar. O mertebeyi tamamlattırıp O'nu öteki mertebeye aldırır Bu da O'nun ikramıydır Evet Efendim bu izleyicimizin bir sorusu da var Efendim işit hakkında Düşünceleriniz nedir Onların hakkında gerçekten hadisler var mı Allah Yar ve yardımcınız olsun hocam Rabbim sizi Rabbim size hayırlı nurlu uzun ömürler İhsan eylesin Allah'a menet olun demişler efendim. Evet. Allah razı olsun. Bunun herhangi, yani Resulullah Efendimizin hadislerini, verdiği haberleri herhangi bir topluluğa e, hasretmek, sadece onlara özel zannetmek, düşünmek doğru değildir. Yani o haldeki bütün topluluklara şimdiye kadar gelmiş ve bundan sonra gelecek olan bütün topluluklar, topluluklar için aynı hükmü, aynı verdiği o e, haber, Geçerlidir. Bunu bir tek işi için ya da bir başka e, örgüt için, başka bir topluluk için e, bunu söylemek doğru değil. Hepsi için birden söylemek gerekiyor. Nasıl söylemek gerekiyor, nasıl anlamak gerekiyor? E, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. "Akır zamanda, şu anda akır zamandayız. Benden 1400 sene sonra akır zamandır buyurmuştu çünkü. Çünkü. Bir takım insanlar, bir takım özellikle gençler çıkacak, Allah'tan, peygamberden bahsedecekler ama iman onların kursaklarından aşağı inmemiştir. İmanları sadece ağızlarındadır. günülerinde imandan eser yoktur. İmanın olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Nasıl yani bu hüküm verilmesi gerekir? İman Allah'ı sevmekse, Allah için sevmekse, onun Allah'ı sevip sevmediğini Nereden anlamamız gerekir? Allah için sevip sevmediğine bakmamız gerekir. Eğer biri Allah'ı seviyorsa Allah için sever. Allah'ın nazarıyla nazar eder. Allah'ın sevmediği bir şeyi yapamaz. Gücü buna yetmez. Allah'ın sevdiklerini sever. Sevdiği şeyi sever. Allah'ın emrini sever. Buna beraber Allah'ın kullarını sever. Şeytani sevmez. Şeytani şeyleri sevmez. İşi, derdi, Allah'ın kullarına yardım edip onları cennete taşımak olur. Cennete gitmeleri için çaba gayreti sarf eder, hayatını ortaya koyar. Yoksa eğer ben Allah'ı seviyorum, Allah için öldürüyorum, Allah için cehenneme gönderiyorum. Bu şeytani sevmektir, şeytani sevindirmektir. Ölçü böyledir. İmana göre bakıyoruz. Şimdi de, daha önce de, daha sonra da, evet, birtakım insanlar çıktığında o hadisleri o ölçüye vurup öyle bakmak gerekiyor. Yoksa sadece zahirine bakıp, işte şöyle giyinirler, böyle giyinirler, ellerinde şu var, bu var demek doğru değildir, gönüllerine bakacağız. Allah'a göre bakacağız. Hallerine, tavırlarına, amellerine, fiillerine, yaptıklarına bakıp, öyle anlayacağız onu. Yani hali, tavrı, fiili bir mümin tavrı midir? Fiili midir? Yoksa sadece imani dilinden midir? Evet. Efendim süremiz de hemen hemen doğmak üzeredir. Evet. Ben bir iki soru daha sorayım Tabii, efendim. Buyur. Efendim Yusuf Övenç. selamünaleyküm Aleyküm efendim. Himmet nedir? Dervişin mürşidinden himmet istemesinde bir sakınca var mıdır? Sizleri çok seviyoruz. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Himmet yardım etmek demektir. Dervişin mürşidinden yardım istemesi, yardımı istemesi demektir. Bu yardımı manevi olarak istiyor, manevi olarak. Himmet istediğinde gönül itibariyle beraber olur. Yani onların ruhları beraber olur. Eğer o mürşidi kamilse bu durumda onun ruhunda evet, Allah'ın isimlerinin tecellisi vardır. O yardımı istediğinde o Allah'ın isimlerinin nuru ona yardım eder. Onunla nurlanır yani. Ondan güç alır, kuvvet alır. Onunla yardım görmüş olur, himmet görmüş olur. Bunu öyle anlamak gerekiyor. Evet. Selamun Aleyküm. Selam olsun Aleyküm. gönlümüzün sevdiği sevgiliye. Efendim ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz sözle İnsanlara verdiğimiz söz arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? İnsanlara söz verip de tutamamamızın Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz sözle bir bağı var mıdır? En sevgiliye, en sevdiğinize emanet olun. Sabahat. Allah razı olsun. Allah'a verdiğimiz söz elbette ki başka. Kula verdiğimiz söz başkadır. Aradaki fark nedir? Ne kadardır? Allah ile Kuli arasındaki fark neyse, Allah'a verdiğimiz sözle kuluna verdiğimiz söz arasındaki fark da bu kadar farklıdır ve bu kadar büyüktür. Allah'a verdiğimiz sözde aynı zamanda kullara verdiğimiz, vereceğimiz sözleri de yerine getireceğimize dair ahdetmiş oluyoruz. Ama bununla beraber dünya hayatını yaşarken sözlerimizi yerine getiremeyebiliriz. Zahiri olarak verdiğimiz sözde bazen imkansızlık olur, Bazen Allah başka türlü tecelli eder ve gücümüz buna yetmez. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Ne buyurdu? Yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. Allah dilerse, Allah izin verirse inşallah de. Değil mi öyle? Yoksa Allah izin vermezsen onu yapamazsın. Verdiğin sözü yerine getiremezsin. Yani kullarına verdiğin söz de Allah'a bağlıdır. Allah'ın emrine ve hükmüne bağlıdır. Allah'a verdiğimiz sözde gücümüz yeter. Manevi olarak Allah'a hangi sözü vermişsek, Allah bizden hangi konuda söz almışsa bizim gücümüz ona yeter ve Allah bize yardım eder, gerekeni yapar. Çünkü Allah bizi kendisini abdolalım diye yaratmış. Hazreti insan olalım diye yaratmış. Bizi ebedi hayat için, cennet için yaratmış. Bunu bunları kazanmaya çalışırken evet. Allah'ın da vaadi vardır. Kuruna yardım eder. Bire on verir. Ama yanlış yaptığında bire bir karşılık vardır. Gücü buna yeter. Ama zahiri olarak kullarına verdiği sözde gücü yetmeyebilir. Yetmediği için de bir kısmını elinde olmadan yerine getiremeyebilir. Bir kısmını yerine getirir. Ona düşen kullarına verdiği sözde de elinden geleni yapmaktır. Buna beraber Hepsini yerine getiremeyebilir. Ama Allah'a verdiği sözde hepsini yerine getirme gücüne sahiptir. Allah bu hari bu gücü ona vermiştir. Bu fıtratı ona vermiştir. Buna beraber bir de onu destekler ve ona yardım eder. Aradaki fark gücü birine yetiyor, ötekine yetmeyebilir. Buna beraber Allah'a verdiği söz ile kuluna verdiği söz arasındaki fark Allah ile kul arasındaki fark neyse bu kadar farklıdır. Evet. Hem son bir soruyla böyle biterim inşallah. Kardeşlik efendim kardeşlik nimetinin şükrü nasıl olmalıdır? Sizi çok seviyoruz. Allah sizi Allah bizi sizinle daim eylesin inşallah demişler efendim. Kardeşlik nimetinin şükrü nasıl olmalıdır? Cinsinden olmalıdır. Bütün nimetlere şükür cinsinden olmalıdır. Yani kardeşlik nimetinin şükrü, kardeşlik yapmakla mümkün olur. Eğer kardeşlikimizi gösterirsek, ona yardım edersek, hem dünyası için hem ahireti için ona faydalı olursak, gönlünü doyurmaya, aklını doyurmaya çalışırsak, gönlünü doyurmaya çalışmak demek imanla, gönlünü mutmain etmeye çalışırsak, o muhabbeti vermeye çalışırsak, Rabbini ona tanıtmaya çalışırsak, sevdirmeye çalışırsak, gönlünü doyurmuş oluruz. Eğer bir bilgi verirsek, bilgilendirirsek, öğretirsek, aklını doyurmuş oluyoruz. Aynı şekilde zahiri olarak açsa doyurmamız gerekir, susuzsa içirmemiz gerekir, elbisesi yoksa giydirmemiz gerekir, hastaysa Ziyaret etmemiz gerekir. Bu kardeşliğin şartlarıdır. Aynı zamanda kardeşlik nimetinin de şükrüdür. Bunu genişletin, gitsin. Allah razı olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bütün mesele gönlümüzün beraber olmasıdır. Gönüllerin beraber olmasıdır. Bizim duamızdır bu. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin. Kıyamet günü hesabı, beraber vermeyi ihsan eylesin, ikram eylesin. Eğer bu dünyada gönüller beraber olursa kıyamet günü hesapta beraber görülür. İnşallah hep beraber hesabımızı göreceğiz. Ee, kardeşlerimizin Ramazan'ı da hayırlı olsun, mübarek olsun. Ee, sürekli zaten söylediğimiz söz olur. Ramazan ayı, Kur'an ayı, Allah bu ayı bizim için yani Kur'anı okumaya dinlemeye anlamaya ahlaka dönüştürmeye onu yaşamaya amele dönüştürmeye vesile etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz bir sonraki programımızda tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.